Allah'ın velileri kafalarına bayrak asmazlar. Niceli Allah'ın aşıkları var. Bu kubu altı boş değildir. Allah'ın dostlarıyla doldur. Aramak bulmak lazımdır. Sakın bir müminin kalbini kırmaya kalkma. Hakın dostu olur. Sonra hak sana gücenir. Dostluğu kırdı diye.